hayatında gerçekçilik. Tamam, inşallah. Gerçekçiliğin mutluluk kanatlarının evlilik yuvası üzerinde çıkmasında büyük bir rolü vardır. Bu hususu şu noktalara değinerek anlatabiliriz. A. Mehir düğün merasimi ve hediyeler hususunda gerçekçi olmak. Şüphesiz damadın omuzlarını devasa miktarda mehir ve kaldıramayacağı şekilde masraflı bir düğün merasimi yüklemek evlilik hayatına sıkıntı, üzüm ve yoğunluktan başka bir şey getirmez. O yüzden, mehir ve düğün merasimin erkeğin haline ve maddi durumuna uygun olma şarttır. Ta ki böylece, Allah'ın izniyle, erkek için sakin bir psikoloji, rahat bir akıl ve sükunet içerisinde bir kalp, garanti olsun ve evlilik yaşamına istekli ve gönül huzur içinde girsin. Bu, insandan düğünde ve belli münasebetlerle birbirlerini ziyaretlerinde adet edindikleri hedileşme hakkında da geçerlidir. Çünkü bu da erkeğin durumuna uygun olmalıdır. Kız tarafının erkeği maddi olanaklarından müsaade etmeyeceği şekilde pahalı ve değerli şeyleri ısrarla istemesi kızın yararına değildir. Bunun aşırısı, mesela akıbeti hoş olmayan boşanma noktasına varmazsa bile en azından mutluluk güneşinin evlilik yuvasından batıp kaybolacağının habercisidir. B. Geçim parası hususunda gerçekçi olmak. Kadının kocasıyla ilişkisinde sahip olduğu en güzel hasretlerinden biri onun geçimindeki güç ve takatına riayet etmesidir. Dar zamanında sıkıştırmaz. Genişlik zamanında hırsa bol para harcaması yapmaz. Bilakis her duruma uygun tavır takınır. Azla yetinir ve azla razı olur. Kadının en kötü özelliği de hırslı ve tamahkâr olması. Çok harcama yaptırmasıdır. Bu... Kocasının gittikçe ondan uzaklaşmasından ve kalbinin ondan soğumasından başka bir şeye yol açmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşleri geçim hususunda ondan de bulun sıkıştınca onları bir ay terk etmiş. Sonunda yüce Allah şayet indirmişti. Ey Resul, eşlerine de ki: Şayet siz dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle salı vereyim. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki Allah içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. ahsap 28-29. ayetler. Resulallah aleyhissalatu vesselam onları bu ikisi arasında serbest bıraktı. Onlar da Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemi tercih ettiler. Müslüman. Erken de ailesine karşı cimri olmaması, onları sıkmaması, bilakis gücü dahilinde bol bol harcaması gerekir. Allah her kişi ancak ona verdiği kadarıyla sorumlu tutar. İmkanı geniş olan, nafakayı imkanlarına göre versin. Rızgı daralmış bulunan da, Allah'ın kendisine verdiği kadarından nafak ödesin. Talak 7. C. Karşı tarafın özellikle hususuna gerçekçi olmak ve idealist düşünceden uzak durmak. Bu özellik Allah'ın muvaffak kıldığı çok az insan dışında kimsede bulunmaz. Çoğun sen ise niyetinde, niyetlendiğinde, zihninde, idealinde bulunan ama gerçekte olması imkansız olan o hayali kızın fotoğrafını canlandırır. Neredeyse hayalindeki kızın resmini kendi elleriyle çizer. Zeki birisi hayat ortağında olmasını arzuladığı sıfatları anlatan dostuna şöyle der. Arzuladığın kadın var. Fakat öbür dünyayı beklemen gerekiyor. Çünkü anlattığın şekilde bir kadın ancak cennette bulunur. Evet. Karşıda bulunması arzulan sıfat ve özellikler hususunda dengeli düşünce her iki tarafın zihninde mutlaka yer etmiş olmalıdır. Bu Resulallah aleyhissalatü Vesselam'ın sellem şu hadisinde açıkça görülür. Hiçbir mümin erkek, mümin kadından yakınmasın. Onun bir huyundan hoşlanmazsa diğer bir huyundan hoşlanır. Müslüm. Bu, Allah'ın değişmez bir kuralıdır. Bütün özellikler Kemal Devleti'nde hiçbir beşerde bir arada bulunmaz. Kadın örne örneğin güzellik yönünden normal iken, dindar ve güzel ahlaklı olabilir. Mükemmelin talipleri bir an kendileriyle baş başa kalıp düşünseler, kendilerini insafsız bulurlar. Çünkü karşıda olmasını istedikleri çoğu kendilerinde yoktu. Sen karşıdaki hakkında bir şeyler arzuluyorsan, o da senin hakkında bir şeyler arzuluyor. Aksi takdirde senin sonun da şu adamınki gibi olur. Yıllar boyunca ideal bir eşarayıp durdu. Sonunda buldu ve talip oldu. Ancak kız reddetti. Çünkü kız aradığını onunla bulamamıştı. Böylece adamın eli bundan da boş kaldı ve bir de sonuca ulaşamadı. D. Karşıdan istediği hak ve görevli hususunda gerçekçi olmak. Erkeğin eşini zora koşması. Haklarını el elde etmek için yorması güzel geçinmeye sığmaz. Bilakis dengeli bir yol tutturmalı. En önemlilerini elde edebilmek ve işine kolay sağlama, kolaylık sağlamak için bazı haklarından vazgeçmelidir. Aynı şekilde kadın da kocasının ona olan sevgisini devam ettirmek güven ve muhabbetini kazanmak için ona böyle davranmalıdır. Bu hususta gerçekçi davranmaya şair şubeyitleriyle işaret eder. Hoşgör Tüm haklarını elde etmeye etmeye çalışma. Bırak. Asıl kişi haklarını elde etmeye davran davasında bulunmaz hiç. Hiçbir hususta aşırı davranma. Muhtedil ol. İtidalin ötesindeki uç da çirkindir. Bir şair de arkadaşlıkta gerçekçi olmanın zorunluluğunu anlatarak şöyle der. Kardeşini hoşgör. Hem doğru hem yanlış yaparsa. Ona karşı ses çıkışma. Bir gün sapar veya düşerse. Onun yanında hareketlerine dikkat et. Zira her yapılan ya veya yerilir O asi olsa da sen itaat et. Uyumlu ol. kibirlense de sen mütevazi ol. Uzaklaşsa da sen yakınlaş. Bil ki sen tam edepliği ararsan çok uzağı istemiş olursun. Kimdir hiç kötü şey yapmamış? Kimdir sadece güzel hasletlere sahip olan? Eşlerden her birinin diğerinin psikolojisini bilmesi. Bu çoğu eşlerin önem vermediği meselelerdendir. Oysa iyi geçim ve mutlu yaşam en mükemmel biçimde ancak eşlerden her biri diğerinin psikolojisini, huyunu, nedenlerden hoşlanmadığını, nelerden hoşlanmadığını, nelere sabredip nelere sabredemediğini bildiği ve anladığı zaman gerçekleşir. Bunları bilmek için sormak şart değildir. Akıllı ve zeki kişi bunları karşısındakinin söz ve davranışlarından bilir. Bunun eşlerin hayatındaki etkisini açıklamak için verebileceğimiz en güzel örnek Kadı Şuray'ın şu hikayesidir. Kadı Şuray, Temim oğullar kabilesinden bir kızla evlenmesini şöyle anlatır. Gece yanına girdiğimde kalkıp abdest aldım. O da benimle abdest aldı. Sonra namaz kıldım, o da benimle namaz kıldı. Namazdan sonra kızı bereketli kılması, bana hayır nasip etmesi, şerrinden kovması için Allah'a dua ettim. O da Allah'a hamd ve sena ettikten sonra bana şöyle dedi, ''Ben sana yabancı bir kızım, sen nelerden hoşlanırsın onları yapayım, nelerden hoşlanmasın onları da yapmayayım. Ben şunlardan hoşlanır, şunlardan hoşlanmam.'' dedim. ''Kız, ailemin seni ziyaret etmesini ister misin?'' dedi. ''Ben bir kadıyım, onları bıktırmaktan korkarım.'' dedim. Komşularından seni kimin ziyaret etmesinden hoşlanırsın dedi. Söyledim. Onunla son derece mutlu geçirdiğim bir yıldan sonra bir gün eve geldiğimde eşime emreden, nehyeden, ona nasihat eden ihtiya bir kadın gördüm. Kim olduğunu sordum. Annem dedi. Kadın bana eşinle aran nasıl dedi. O, e, o en iyi bir eş dedim. Evler nasıl? Evler nazlı kadınlardan şerlisini barındırmaz. Şayet ondan sana karşı muamelesinden hoşlanmadığın bir şey görürsen hemen sopaya başvur dedi. Kadın senene bir defa gelir, kızına tavsiye ve nasihatte bulunurdu. 20 yıl birlikte yaşadıktan, yaşadık da ona sadece bir defa kızdım, onunla da haksız ve zalim olan bendim. O yüzden eşlerin birbirinin, her birinin diğerinin huyunu bilmesi, evlilik hayatında olumlu etkisi bulunan, bunun göz ardı edilmesi de olumsuz etki eden bir husustur. Çocuklar, Bilindiği gibi evlenmedeki en büyük elemlerden biri de çocuk. Bununla ilgili evlilik mutluluğunda etkisi bulunan bir takım görevler ve gerekli kıldığı gereksinimler vardır. Bu sahibi bu sahibi olmaktır. Bu konuyla ilgili bir takım görevler ve gereksinimler vardır ki bunun mutlu evlilikle etkisi vardır. Bu kitapçıkta bundan bir kısmına değinelim ve her birinden de birinde en ideal davranan tavrın ne olacağını açıklayalım. A. Çocuk sahibi olma. Bazı kocalar evliliğin zevkini çıkarma gerekçesiyle bir sürü hanımlarının hamile kalmamasını arzularlar ve evlenir evlenmez doğum hapı kullanmasını isterler. Bu kadına çok zararlıdır. Çünkü tıpten sabittir ki hiç doğum yapmamış kadının doğum yapanı kullanması kısırlığa yol açabilir. Böylece kadın ömrü boyunca çocuktan mahrum kalır. Bazı kadınlar da eşleriyle uyuşup uyuşamayacaklarına emin olması gerektiğisiyle bir yıl veya daha fazla çocuk yapmamayı tercih ederler. Bu kötü bir uğursuz şeyin olacağına dair duyulan endişe kısmındandır. Dilini her şeyden kesil demekten sakındır. Çünkü belalar söylenen sözlerle iliştirilmiştir. Bazı kadınlar da çocuk yapmayı öğrenimlerine engel olma alması için reddedirler. Ev eşlerinin mutluluğu tazileyecek, onlardaki analık ve babalık duygusunu tatmin edecek bir çocuktan yoksun kalınca erkek hanımıyla olan rutin yaşantıdan bıkar. Bazı kadınlar bunu okul sonrasında da iş gerekçesiyle karşı çıkarlar. Bu ise anlamsız ve sakat bir gerekçedir. Kadının çocuk yapmaya karşı çıkması bazen boşanmaya bile sebep olur. Nitekim birisi bana hamile kalmayı önce öğrenimi gerekçesiyle okuldan sonra da iş gerekçesini reddeden eşinden bahsetti. Ona göre sorunun tek çözümü onun boşanmasıydı. Oysa Müslüman zarar görmemek şartıyla çok çocuk yapmalıdır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününe diğer ümmetlere kendi ümmetiyle övünecektir. B. Çocuk eğitimi <gülüyor> İnsandan çocuk eğitimi terbiyesinde farklı farklı oldukları malumdur. Eşler arasındaki durum da böyleydi. Diğer erkeğin tabiatının kadından farklı oluşu sebebiyle eğitim hususundan bir metod üzerinde birleşmeyebilirler. Ancak şu an kesinlikle çocuğun yaş ve yapısı gereği değişiklik azeden bir takım hususlarda eğitimde rehber babayken, başka hususlarda rehber annedir. O yüzden eşlerden her bir diğerinin sahasını kabullenip ona saygı ve ihtiram göstermeli, o hususlarda da ona karışmamalıdır. Evet, aile rejisi yüce Allah'ın verdiği hükme göre erkeğe aittir. Ancak bu kesinlikle birinin çocuklarının önünde diğerinin hatasını söylemesi, onu incitmesi ve şerefini düşürmeye yeltenmesi veya çocuklarının yanında bir sorunun en iyi çözümü hususunda onunla tartışması anlamına gelmez. Çünkü bu çocukların iç dünyasında ömür boyu devam edeceklerin yaralar açar. Bunu, en azı çocukların artık ebeveynlerinden birinin sözünü dinlememesi ve yenilen tarafı küçümsemesi olacaktır. Sanıyorum, her birinin özel taksi bulunan dört oğul annesinin, Oğlanın ona hizmeti reddetmesi sebebiyle gideceği yere toplu taşıma araçlarıyla gittiğini, bazen ücreti taksiye bindiğini duyduğunuzda meseleyi daha iyi indiraf edeceksiniz. Bunun sebeplerinden biri çocuklarının önünde kadını küçülten davranışlarda bulunan babanın tutumudur. Böylece kadın evlatların üzerinde her türlü etkiyi kaybetmiş, bundan da çocuklarının itaatsizliği doğmuştur. Kocanın çocuk eğitimi ilgili karısına söyleyecek de varsa bunu çocukların önünde söylememelidir. Ancak onunla tek kaldığında ona dilediğini söyleyebilir. Tabi kadının da kocasına böyle davranması daha evladır. Başkalarıyla iyi geçilmek. Başkaları derken eşlerden her birinin anne baba, akraba ve komşularını kastediyoruz. Eşlerden her birinin anne babası ve akrabalarıyla ilgili haklarını rahat etmeli. Onlardan hiçbirini kötü sözde almamalıdır. Çünkü bu karşısındakini silinlendirir ve arada nefret doğurur. Nice erkekler hanımların yanında katlarında çok değerli olan babalarının hata ve kusurlarını söylemiş, bu kalbinde kocasıyla birlikte parlak evlilik saadetin numununu söndürecek acılar bırakmıştır. Bundan daha kötüsü, kadının annesinden bu şekilde bahsetmesidir. Durum aile reisi konumundaki erkek için böyleyken, kadının kocasının anne babası hakkında kötü sözler sarf etmesi nasıl olur siz düşünün. Biz her birini diğerinin akrabalarını sevmeye zorlamıyoruz. Zira kabler Rahman'ın elindedir ve onlar dilediği şekilde evirip çevirir. Ancak karşı tarafın duygu, şeref ve hasiyetin çiğnememesi mutlak bir zorunluluktur. Ayrıca eşlerden her birinin akrabalarına karşı, akrabalarına da saygı ve ihtiram gösterip onlara kötü muamele bulunmamak gerekir. Eşlerin komşularla ilişkine gelince, bu komşudan komşuya farklılık gezdeder. O yüzden eşlerin başta komşularla ilişkilerini kendi aralarında belirlemeleri, gerekir. Sorunları çözme gücü. Her erkek ve kadın mutlaka ailevi sorunlarını çözmeye ve halletmeye muktedir bir şahsiyet kazanmak ister. O yüzden bu konuyu büyük önem ve emniyetine binaen uzun ele alacağız. A, hikmetli ve acelesiz davranmak. Kişi insanın evlilik hayatını incelediğinde problemsiz evin hemen hemen bulunmadığını, bir sorunun ateşi Sönse hemen ardından başka bir sorunun alevlendiğini görür. Bu insan doğasına yabancı bir durum değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evi bile bu ihtilaflardan uzak değildi. Onun evinde de bu sorunların olmasının bir hikmeti insanların Hazreti Muhammed Mustafa Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl tavır aldığını görüp ona örnek almaları ve uymalarıdır. Çünkü Allah dileseydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatını kederlerden ve beşeri problemlerden temiz ve pak ederdi. Enes'in radıyallahu anh'ın anlattığına göre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımlarından birinin evindeyken müminleyin annelerinden bir sonra Aleyhisselatü Vesselam bir kap yemek gönderdi. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evinde bulunduğu hanımı yemeği getiren hizmetçisinin eline vurdu ve kap yerden düştü, kuruldu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kabın kırık parçalarını bir araya topladı. Sonra dağılan yemeği içine doldurdu. Bu arada anneniz kıskandı diyordu. Sonra hizmetçi bekletti ve elinde kaldığı hanımının sağlam bir kabını verdi. Ve kırılan kabı kırıldığı evde bıraktı. Buhari rivayet etmiştir. Hadiste geçen, sabah beş kişiyi doyuracak kadar yemek olan kaba denir. Hizmetçi ise hadimin tekidir ve hem erkek hem de kadın için kullanılır. Bu sakin davranışı ve insanın rehberi Aleyhisselatü Vesselam'ın anlaşmazlıkları çelmediği ve problemleri büyümeden, genişlemeden, kontrol altında almadıkları bu hikmetli hareketine bakınız. Ailede fitre ateşi tutuştuğunda, fitne ateşi tutuştuğunda tutunulması gereken en etkin vesile kişinin onu sükunet ve hikmetle söndürmesidir. Aksi takdirde ateş o kadar yayılır ki tahılı ve insanları yok kadar. Allah hesadı sevmez. Bir kar koca ağasında tartışmalı ve sinirlenen kadın kocasından ısrarla onun boşanmasını ister. Bunun üzerine adam istediğini yazmak için kalem kağıt getirmesini ister. Kadın da getirir. Sonra adam yazmayı yarın ertelemeyi teklif eder. Kadın da kabul eder. Yarının güneşi olmadan öfkenin şiddeti ve gerginin şiddeti geçer. Ve uyumluluk güneşi doğar. Acele etmemek lazım. Ya. Evet. B. Başkasıyla yaşamayı öğrenme. Bundan kastımız eşlerden her birinin kendisini diğerinin iklimine alıştırması, tabiatının ve muamele biçiminin farklılığının kabullenip ona göre hareket etmesidir. Bu sorun konunun uzmanlarından birinin bana anlattığına göre eşlerinin evliliğinde, evliliğin başında karşılaştıkları en önemli sorunlardandır. Çünkü her biri diğerinden farklı ortamda ve değişik hayat biçimi üzerine yaşamıştır. Hal böyleyken birkaç kez zevk, mizac ve tebiyetlerin uyuşması beklenebilir mi? Kişi kendisini özellikle evlilik zamanlarında zamanlarından itibaren karşı uyum sağlamaya zorlamayınca kimin düğün gecesi, kimin bir hafta sonra boşandığını, kimi kadının bir ay sonra boşanma talebinde bulunduğunu duyuyor. Oysa bunu acele etmemeli. Geçici olarak farklı davranış biçimini sergilemeye çalışmalıydılar. Dili tutmak. Birbirine alışamadığından mı oluyor? Acele Hemen bir haftada, bir günde, bir gecede, bir düğün gecesinde alışamama diye hiçbir şey söz konusu olmaz ki. Alışmadık. Acele ettiklerinden acele. Hı. Ondan boşanma şeyleri yani mi? Yani ilk altı ay içinde olan boşanmalar acelecilikten. Bizleri biliyorum öyle. Nişanlandılar, on gün sonra ayrıldılar. İyi yani ki evlenmedik bizler. Evlenseydik ne olacak olacaktık? Demek tanımak mı gerekiyor? Evet, acele etmemek gerekiyor. Saatin nişanlılık döneminin sebeplerinden bir tanesi de o. Tanışmak, anlaşmak, dili tutmak, dili kötü söz, düşük laf ve gevezelikten korumak, kişinin anlaşmazlıklar kapısını kapatmak için sahip olduğu en büyük anahtardır. Çünkü akıllı kişi, kişi sadece işler arasındaki değil, tüm insanlar arasındaki anlaşmazlıkları düşünse, bunun hep dil suçmelerinin kaynaklandığını görecektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mu'azza radıyallahu anh'a ne kadar doğru söylemiştir. İnsanlar yüzleri üzeri veya bunlar yüzleri e, üzeri demiştir. Cehenneme dillerinin yapıp ettiğinden başka ne yuvallar ki? Güzel okumadı. İnsanları. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mu'azza. Şöyle demiştir. İnsanları yüzleri üzeri. Veya bunları üzeri demiştir. Yani bazı, sen direkt ortaya hepsini okuyunca anlaşılmıyor aslında. Bazı parantezlerin okunmaması gerekiyor. Cehenneme, dillerinin yapıp ettiğinden başka ne yuvallar ki? Yani cehenneme dilleri yuvarlıyor diyor. Evet. Dili tutmak diye konunun başı. Evet. Şimdi kitabı bütün olarak okuyunca arada bazı izahlar oluyor. Bazı şeyleri, karşıdaki insan onu anlayamıyor bazı anti, anti parantezler oluyor. Sayıya bak, ben, de ben de anlayamadım. Sadece Yani kitap okuyacak insan aslında biraz ehil olarak okumalı. Düz kitap okumaktan bu görsele dayalı bir şey. Oraya anlatıma dayalı bir şey. Orada adam burayı göremiyor ki ne anlayacak? Sen anlayamadın işte yanımda olduğun bu, adı. Parantezi çıkaracaksın. Parantezi de çıkaracağım Biraz da vurgu yapacaksın. Evet. Biraz sakin gideceksin. Yani okumanın da bir düsturu var. Karşıya okuyorsan, kendi Nasıl? Ben şahsen şu şey okuyuştan anlamam. Sesim de onun için çıkmaz benim. Ben hep sessiz okumayı seviyorum. Bu okuyuştan ben hiçbir şey anlamadım. Kendim anlamam. Ben anlıyorum ama. Olabilir. Herkesin şeyi anlayır. Ben yıllardan belli okuyorum, Hep sessiz okuyorum. Evet. Gerçekten insanın dilinden kaçırdıkları onunla savaşacak Şeytanın malzemesi olur. Şair ne doğru söylemiş. Mesela bu şair ne doğru söylüyor? Bu şair söyledikleri Üstürüp gidiyor hep. Hiç boş. Yiğidin başına gelen asıl dık sıçmasından gelir. Ayak tökezlemesi onun için musibet değildir. Çünkü dilinin sıçkması başını götürür. Sürçen ayağı ise bir süre sonra iyileşir. Bu kadar güzelmiş. Hı hı. Biri de şöyle der. Ey insan koru dilini. Yılanlar o sakın sokmasın seni. Kabillerde nince dilinin maktülü vardır ki hayatında yiğitler onunla karşılaşmaktan korkmuştur. Şu üçüncü şairimizin de gevezeliğe terk etmenin ne büyük selamet olduğunu anlatıyor. Suskunluk, süz sükut, selamettir. Konuştuğunda fazla sözü, fazla uzatma sözü. Konuşmamana bir defa pişman olurken, konuşmana defalarca pişman olursun. O yüzden eşledin her birinin düşünen, özellikle son çıktığında ve öfkenin dozu arttığında dillerini tutmalarıdır. Aksi takdirde koca bir söz söyler. Kalın bir söz söyler ve sonunda istenmeyen şeyler olur. Sorunları ev dışına taşımamak. Sorunları ev sınırları dışına taşımak kalıcı olması ve alevinin artması anlamına gelir. Özellikle de eşlerden birinin ailesini, ailesine taşırsa. Çünkü onlar sorunun çapını ve sebeplerini bilmezler ve genelde sadece tek tarafını dinlerler. Oysa o davadaki tavrardan biridir ve diğer taraf olmadan sözünü dinlemek doğru değildir. Böylece haksız ve kör bir bakış verilmiş bir rükn'e varırlar. Bazen oğlanı veya kızlarını kurtarmaya o duygular kabarır ve koca arasında düşmanlık ve nefret ateşi yaktıkça yakalar. Böylece arada işte mevcut sevgiyi de yok ederler. Mi soru, evet, kadın veya koca kendi ebeveynlerine sorunu taşırlarsa sorun hallolmuyor daha bile şey yapıyor. Aslında bu hakem çağırma olayı değil bu tek taraflı olay anlatma. Hakem iki tarafı dinle. bir Mesela böyle olayla da hakem çağırma var ya. Hı. Ailelerden hakem çağırıyorsun. Ee, ailede, hakem ailelerden olur mu? Taraflı olmak mı ailede? İki ailede gelecek, ikisi de konuşacak. Aile olur. İlk hakem onlardır çünkü. Çünkü aile sorunlarının çok dışarıya yansıması doğru değil. Gidip de ben abime anlat, yani dışarıda abime anlatacağım. Dışarıdaki dayımı anlatacağım. Bu caiz değil ilk etapta. Hı. İlk etapta sizi en çok düşünen iki ebeveyn tarafıdır. Anne ve baba, kayınvalide ve kaynana. İki tarafın annesi, iki tarafın babası gelecek. İki tarafta oturacak, iki tarafta konuşacak. Adil olur. Onlar çözüm bulamazsa e, ha, o hakimlerin üstüne gidilecek. Yani nasıl şimdi kürsü hakimi var, onun üstünde Danıştay, Sayıştay, Yargıtay var. Yok. Mesela yerel mahkemeye gidiyorsun önce. Önce Danıştay'a, Yargıtay'a gidebiliyor musun? Yok. Aynı olay burada da geçerli. Anne babanın da akıllı olmak lazım değil mi? Akıllı akıllı. İlk başta anne babalar var, kızına destek veren, oğluna destek verin. İki tarzı da çağırıyorsun, hadi eşim. İki işte, tarzı da çağırıyorsun. Yani bazen ikisi iyi anlaştığında anne babalar anlaşamayabiliyor, babası ilk kafalı oluyor. Ha, vallahi kitap öyle yazıyor, ben Yok Gerçek hayattır böyle yani, bu tarz insanlar yok mu? Var var, çok da. Ee, her aile ona girer o zaman, her aile ana babasını kurtarmaya çalışıyor. Ama sen dediğin gibi nice akıllı aileler var. Benim reyelde bildiğim aile var. Kişinin mutlulukla yürüyorlar. Kadın e, onlarca defa evden kaçmaya yeltendi. Baba çok kinci, e, nefretçi, hatta toplumda sevilmeyen bir insan oldu. aldı akıllı bir insandı. Kızına dur dedi. Bazen maddi kızı boşanmaya kalktığı Baba, kızın babası oraya maddi destekte bulundu ve neticede şimdi çok şahane iki taraflı bir aile oldu. Hı. Yani mesela kızın babası e, karşı tarafa damadına para yardım yapıyordu her ay. Öyle olgun mu lan? Olgun değil. İşin başında da anlatıyorum ama akıllı. Akıllı. Olgun yani. kesinlikle değil. Hı. Ama akıllı. Akıllı. Kızın evliliğinin bozulması istemiyor. Kimse. Bazılarında evet. boşan gel diye biliyor değil mi? Öyle insanlar da var. Arkanda biz varız, kızım diyor. Var. Onlar da var, maalesef. Bak, Zeynep'e bakıyorsunuz ve her şey kitapta, yüzü oldu. Doğru söylüyor. Biz araya girdik, konuştuk ya, ha. gerçek şeyi yansıttık ya, onu düşünüyoruz. Hmm. Evet. Ee, nerede kaldık? Sonra ev dışına taşımamak. Sorunları ev dışına taşımamak. Taşımayacaksın. Yani annene gidip de, babana gidip de anlatmayacaksın. Ne erkek, ne kadın. Eşler arasındaki sorunlar genelde hep basit sebeplerden çıkan küçük meselelerdir ve birisinin belli bir vakitte moralinin bozuk olmasından meydana gelir. Sonra bu mesele başkalarına sorunun gerçeğinden büyük kesinin kelimelerle ifade edilince olaya şahit olmayan o kişilerin meseleyi büyük ve çözümü zor bir mesele olarak tasavvur ederler. Ardından kurbanı eşler olarak çarpıp çözümler gelir. O yüzden en güzeli eşlerin başta konuşup sorunlarını yuva dışına taşımalar ve hiçbir sorunu hiçbir gecenin fazla uzat mamaya azmi gayret safet, azami gayret sarf etmese birbirlerine söz vermeleridir. Zaman seni ısırırsa sabret. Sana ısırıya ulaşan kimseye karşı dertlerini kendinde sakla, kimseye açma. Senin iyiliğini istediğin umduğundan başkasına. Olgun ve işin erbabı kimselerle istişare yapmak. Bu da biraz önce senin söylediğin işte. Önce bak aileyi zikretti. Olgun ve akıllı kimselerle danışmak eşyasına bu bulanığı her olayda önemli bir etkendir. Çünkü başkası senin bilmediğin çözümleri bilebilir. Benzer bir olay onun da başından geçmişi uygun bir çözümle muvaffak kılınmış olabilir. Genellikle insan bir soru esnasında dar görüşlü olur. Görüşünün niteliği kaybolup ve içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için başkalarının görüşlerine ihtiyaç duyar. Aleyküm Aleyküm selam. Bir genç tanıyorum, evinde evlilik hayatını üzücü noktaya getirebilecek bir sorun çıkmıştı. Allah Celle Celaluhu onu uzak görüşü bir kardeşiyle istişare etmeye muvaffak kılmasaydı öyle olurdu. Ancak arkadaşına danıştı. Arkadaşın söylediğini yaptığı takdirde ortada hiçbir sorun kalmayacağını söyleyerek onu teskin etti. Gerçekten sorunun mutluluğa ve hoş, hoş, hoş, hoşnutluğa dönüşü verdi. Ve kadın yaptıklarını her yıl, her hatırlayışında kendinden utanı oldu. Koca acelesi davranmadığı, ilini tuttuğu ve olgun, düşünceli insanlarla danıştığı için Allah'a hamdetti. Eğer eşler arasından çukurun oluşmasından korkarsanız, bir erkeğin ailesinden hakem, bir de kadının ailesinden bir hakem gönderin. Eşler barış Allah aralarını düzeltir, şüphesiz Allah şey bilir, her şeyden haberlerdir. Nisa 35. Kaza ve kadara razı olmak. Kaza ve kadere imanın en büyük meydandan, e, meyvelandan biri Yüce Allah'ın adalet hikmetine güvenmektir. Çünkü müminin her hali onun e, yararınadır. Sevindince bir şeye sahip olsa şükreder ve, ve bu onun için hayırlı olur. Başına bir musibet gelse sabreder ve bu da onun için hayırlı olur. Kaderin acılarına sabretmek imanın gücüne delalet eder. Bu Rahman'ın şükür ve, rızası, rızası ile mi bu Rahmanın şükür ve rızayla mı karşılayacak yoksa Allah'ın takdir ettiğine karşı mı çıkacak? Öfkelenip Allah'ın ekmek ve tasarrufuna itiraz mı edecek diye kuluna sunduğu bir sınavdır. Eşler bilmelidir ki hüce Allah'ın çocuk vermeme veya zayıf veya sakat çocuk verme gibi eşler aslında sorunuya ulaşan şeylere sabredip, mükafatın Allah'tan beklemeleri başlarına gelen musibetlerini tahammül etmeleri kendilerini için dünya ve ahirette daha aynıdır. Dünyada mutluluk ve gönül ferahı, ahirette de cennette ve daha büyüğü Allah'ın hoşnutluğudur. Hep kız doğurduğu için hanımının boşamakla eden birisini duyduğunda hayretler içerisinde kalır. Sanki bu adam çocuğun erkek veya kız olmasını ne kadına ne de herhangi bir mahluka bırakmayıp, bunun çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiri olduğunu bilmiyor. Dilediğine diş, dişiler bağışlar, dilediğine oğlanlar bağışlar veya onları erkekler ve dişiler olarak çift çift yaratır, dilediğinde kısır yapar. Şu rakıp çok zengin. Sanki kendisi masahatın hikmetli olanın neyle olduğunu Rabbinden iyi biliyor. Bu hareket iman zayıflığına ve yakının azlığının göstergesidir. Havadis kitaplarında şu olay anlatılır. Bir adam hem kız çocuğu doğurduğunda kızının hanımını terk etti ve başka bir kadınla evlendi. Eski hanımını bir şu beyitli söz, söz söyleyerek bıraktı derken gözde. ne oldu Ebu Hamza'ya? Yanımızdaki evde kalıyor da bize uğramıyor. Oğlan çocuk doğurmadığımızdan bize kızgın. Vallahi o bizim elimizde değil. Onlar ne ekerse biz onu bitiriyoruz. Bunu işiten koca hatasını anlayıp hanımına gelirin. Ne ve onunla güzel bir yaşam sürdü. Bazı erkeklerin sınavları çirkin hanımlarıyla olur. O durumda başına gelene sabretmenizdir. Yani eğer hanımlarınızdan hoşlanmazsanız ola ki siz bir şeyden hoşlanmazsanız da Allah onunla çok hayır kılar. Nisa 19. Erkek Çirkinliğinden dolayı hanımını rencide etmemelidir. Bu Allah'ın takdiri ve yaratılması Kadının değerini düşüren ve inciten bu tür sözler onu kızı kocasından intikam almayete bilir. Nitekim Riyat gezisinde Mısırlı bir kadın çirkinliğinden dolayı kendisini rencide emin yani ikinci bir hanımla evlenmeye tehdit eden kocasını öldürüp parçalara ayırdığını yazmıştı. Allah Allah. Aynı durum kadın sakat doğurduğunda da geçirilirdi. Koca o durumda da kaza ve kadere rıza göstermeli. Belki Allah onun için bir hayırdır demişti. Allah bir kulunu sevdiğinde ona musibet verir. Üzerine düşen çocuğun sakatlığını gidermek için meşru vesilelere başvurmasıdır. Yine bu husus. Eşte birinin bir hayatı hastalığa yakalanında veya şuurunu kaybettiğinde, şuurunu kaybettiği durumda da geçerlidir. Bu durumda diğer eşe düşen rıza, sabır ve Allah'tan sevap olmaktır. Dira yüce Allah, iyi amel işleyen kimsenin ecrini mutlaka verir. Kocası zenginken fakir adam veya hapis, Gün gibi dünyayı yürgün seferde düşer olan kadınla sabırsızlığında. Allah yolluktan sonra büyük kolaylık yapacaktı. Talak yedi. Ya. Da yarı yarı yoksa yol olacak. Farklı hususlar. Aile mutluluğunu dinamikleri oluşturan bir takım hususlar var. Aile hayatındaki öneminden dolayı bunlar ayrı başlık altında zikrediyorum. Yani mesela burada okunmamalı kardeşim. Hem sana zor geliyor hem de işi uzatır. Ne olacak? Şurayı okusam, ne? okumasam. A, kadının çalışması. Çoğu defalar eşler arasında sorunları yol açan şeylerden bir de kadının çalışması meselesi. Bu açık ve net bir meseledir. Ee, kadın evlenirken kocasına sürekli veya belli bir süre çalışmasına izin vermesinin şart koşmuşsa erken nikah esnasında Hı. razı olup anlaştıkları şekilde bu şarta uyması gerekir. Çünkü Resulallah aleyhissalatü vesselam yerine getirmeniz en ay koşullarınız onunla kadınların namuslarını helal kıldığınız akitte nikahı önce sürdüğünüz koşullardır buyurmuştur. Bir hadise de Müslümanlar şartları üzere diller buyurmuştur. Erkek evlenirken kıza çalışmamasını şart koşarsa veya akitte herhangi bir şart öne sürülmez. erkek onun çalışmasına razı olmazsa bu durumda kadın kocasının sözünü dinleyip itaat etmek zorundadır. Çünkü o kocasıdır ve ona itaat etmesi vacip. Ancak kadının çalışması evlilik hayatına zarar verir ve kocası için yoruldu olursa kadın çalışmada esrar etmemeli, koşu, koştuğu şarttan vazgeçme işini bırakmalıdır. Çünkü kocasının yararına ve evinin masalatına çalışması işine devam etmesinden hayli olur. Bunların hepsi karşılıklı konuşup anlaşmaya anlaşarak ve görüş alışverişinde bulunarak yapılır. Üzerine evlenmeme şartı biliyordun da bunu bilmiyordum bak. Yine kadının malı. Bazı erkekler tamahkarlık yaparak hızası olmadan hanımların malına el koyarlar. Ondan bunu yapmaya hakkı yoktur. Bilakis mal kadının dilediği gibi tasarrufta bulunabilir ve ikinci bir kişinin onda tasarruf yetkisi yoktur. Kadının malı olsa bile erkek ona kendi malından harcama yapmak zorundadır. Bazı erkeklerin bu tamahkarlığı, kadını evin güvenliğini yıkacak, çirkin davranışını sevk etmezse en azından kalbinin sevgi muhabbeti yok eder. Örneğin, priyat gezisinden çıkan habere göre bir kadının kendisini dövdüğünden ve malını el koyduğundan dolayı kocasını öldürmüş, gezisinden parça parça yaparak... İki şehirdeki su kanallarına serpişmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Kadınlar mehennine bir hak olarak gönül hoşluğuna verin. Eğer kendi istekleriyle o bir kitabını size bağıştırılarsa onu da afiyetleyin Süslenmek <gülüyor> Süslenmenin eşlerinin fethini koruma her birinin değerini arzulaması, onunla tatmin olması, aralarında güzel geçim olması ve sevgi muhabbet bağının sağlam olmasında aktif rolü vardır. Bunda gariplenecek bir şey yoktur. Yaratık kalbin yaratılışta işte, güzele bakma isteği ve onu sevme duygusu vardır. Ancak bazı erkekler süslenmenin ek değil, kadına has olduğuna. Asıl kadının süsleme vazifesinde olmasını gerektiğine inanırlar. Uyanmış inanıştan dolayı da süslenme görevlerini yeniye getirmezler. Oysa yüce Allah erkekten kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Bakara 228. Buyurmuştu. Evet, erkeğin süsü onun tam erke erkekliğinde ve neticiliğinde, güzel geçimindedir. Fakat zahiri süslenmede kadının arzuladığı, onunla mutlu olup rahatladığı bir husustur. Bir kız bu husus, kendisini istemeye gelen kır saçlı bir erkeğe şöyle ulaştırır. Kız razı olur ve ancak ona saçımın kır olduğunu söyleyindir Bunun üzerine erkek istemekten vazgeçer. Kız vallahi saçımın her telisi yaptır. Ancak ben onlar bizden neyi görmeye hazırlarsa bizim de aynı sonunda görmeyi arzuladığımız ve ondan hoşlandığımızı anlatmak istedim der. Demek ki kır saçlıymıştı gelen adam. Bütün bunlara rağmen birçok hanımının bakını ihmal ettiğini görürsün. Bundan çoğu ve daha çekilen kadınların asıl süslü hakkı bulunan kocalarının yanında süslü olmayı ihmal etmeleridir. Bazen günler gece, geceler geçer de kocasının güzel şekilde görünmez. Keşke doğum bulunma kaza. Daha kötüsü güzel elbiselerin kokulan, üstülerin kendi parasıyla alındığı koca bundan mahrum kalır. Kadın onun bayramlarda, düğünlerde ve başkalarının bunları sabitlerinde yanında giyer. Ağaç dalları, bülbüllere yasak ama başka her kuşa serbest. Ali, Salih Bey de hangi tarif ettiriyor? Salih Bey, hangi tarikat? Hangi tarif ettiler? Cevap veriyorlar. Bizim yanımızda da cevap verecek çok kişi var. Biz ders yapmaya devam ediyoruz. Ondan sana cevap veriyor Salih Beş kardeşim. Ehli sünnet ve cemaatmış var. Salih cehmiyeli. Tüm sıfatları inkar eder. İman artmaz etsinlerdir. Allah her yerde ödüldür. Öyle bir inanca sahip. Salih. Neyse devam et. Gel de dinle kardeşim. Hakaret ve küfür yapma. Bakın, hakaretler anında atarım odada. Hmm. Anında atarım. Sadece bir hakaret yaz. Görüşünü beyan edebilirsin. Baklarım odaya, güda giden et. Görüş beyan edebilirsin. Efendime söyleyeyim, şöyle bir yanı konuşabilirsin ama bir hakaret. Gerek bizim sevdiğimiz, saydığımız sahabelere, Resulallah'a, kişilere uzanan bir hakaretin olursa bize uzanmış sayılır. Dolayısıyla bu affedilecek bir şey değil tabi. Hmm, Nereye de kaldı ha? Öyle ki bazıları e, bakandan gözlerini en güzel elbiseler içinde, ne en çekici halde hanımıyla dolduracağım nasebeti sabırsızlıkla bekler. Hatta bazılar sıf karısı'nın kendisine güzel gözükmesini zevkin ta tatmak için partiler münasebetler düzenler. Şüphesiz bu kadının kocasına yaptığı bir hassızlık ve ihmalçılıktır. Onunla mutluluğuna zarar getirecektir bir ha harekettir. Bu kocanın ondan soğumasının, gönlünün geçmesine yol açar. Adam artık duygusunu ve ihtiyacını tatmin edecek bir gözünü doyuracak başka bir kadınla evlenmenin çaresine bakar. Bir adam bu sebepten dolayı ikinci bir kadınla evlendi. İlk gece eski hanımı iyice süsledi. Kocası yanına girdiğinde öncekinden tamamen farklı olduğundan onu yabancı bir kadın sandı ve o andaki çekicilik önce dehşete kapıldı. Ona önceleri kendisini yanına böyle gi giyinseydin ikinci bir hanımla evlenmezdim dedi. Ancak kadın kendi yaptığının cezasını çekti. Kadının annesi bir çocuğun zihninde kaynana hakkında yanlış kanlar vardır. Bu kanlar onlarda kaynana yaşerli, tabiatında tuzak, oyun ve aldatma taşıyan, damadının mutsuzluğuyla mutlu olan ve kızına kocasının malını nasıl sasip yaşayacağını ve onu nasıl yaşayacağını öğretmekle rahatlayan bir şahsiyet olarak çizen gazete, dergi ve TV dizilerinden oluşmuştur. Ancak vaka öyle değildir. Kaynana kızının kocasıyla mutluluğu için uykusu kaçan, Kızının kocasına karşı bütün görevlerini yerine getemesince bu çaba sarf eden, bazen onun rahatı için kendi rahatını feda eden faziletli ve iyi bir kadındır. Bu her kaynananın bu nitelikte olduğu anlamına gelmez. Bilakis onlardan söylediğimizden farklı olanlar vardır. ve bu insan tabiatından uzak da değildir ancak hakikatin tersine çevrilip genelin farklı biçimde sunulması olabilir bir ve manköllüktür. Bu husus Aynen kocanın annesi içinde geçerlidir. Dersimizin konusu e, akide değil kardeşim. Her zaman bu odada değişik e, konularda deste yapılıyor. Akide de yapılıyor, günlük hayattan da yapılıyor, politikadan da, siyasetten de, her şeyden ders var. Ama konu o değil şimdi, Salih bir Zeynep Bey'den Allah razı olsun gerekli cevapları veriyor sana. Ben de sözümü kesmek zorunda kaldım. Çok evlilik. Allah razı olsun. Çok evlilik meşhur bir şeydir. Meşhuriyeti tartışılmaz hatta tartışanın gerçekten imanından korkulur. Çok evlilik sadece kadının kısır veya müzmin hasta olması gibi zararlıdır. Onlarda cazi olduğunu söyleyenler hata ediyorlar. Bu hiçbir delili bulunmayan ve şerratın getirmediği bir şeydir. Şimdi konumuz bu değil. O yüzden işin e, konumuzla evliliğin mutluluğu dinamikte ilgili yönüne geçiyorum. O da erkek ve kadınlar çok evlilik ürküsünde itidarlı olmuyor ve şeriatta bile şekilde bağlı kalmaya teşvik etmektir. Bazı erkekler çok evlilikte acele davranıyorlar ve beklenmeden, düşünmeden ikinci evliliğe girişiyorlar. Böylece aile mutluluğunu yıkacak büyük yanlışlıkla düşüyorlar. Kimisi çok evli kadını kızdırma, kışkırtma veya tehdit etme vesilesi yapıyor. Kimisi çok evinin meşhur kılınmasındaki yüce şerefi hedefle göz ardı ediyor ve onda uyuması gereken adalet, yöneticilik ve haklarını eda edebilmek için yolu bulmasına bakmadan sırf kimse tatminine bakıyor. Böylece durumu içinde bulunduğu mutsuzluğu ve sıkıntıyı tasvir eden şairin durumu gibi oluyor. İki karının kocasının mutsuz olduğu bilgisinden tamamen yoksun olduğundan iki kadınla evlendim. Dedim aralanla bir kaç koç olayım. iki koyunun en iyisinden faydalanıp durayım. Ancak sabah akşam iki, iki pis kurt tarafından ortak çalıştırılan bir koyuna dönüştüm. Şunun rızası diğerinin öfkesini celbeler. İkisinden birisinin öfkesini hiçbir zaman kurtulamam. Geçimde de her türlü zorlukla karşılaşırım. İki zorluk arasında zorluğu yaşar dururum. Bir gece şunun, diğer gece öbürünün yanındayım. İki gecede de daima azar işidirim. İşte eğer aziz ve değerli kalmak, Elleri nimetle dolu olmak istersen bekar yaşa. Ona gücün yetmezse seni iki belanın şerrinden kuracak bir kadın yeter sana. Hı. Mutluluğu elde etme gerekçesiyle günah işlemek. Evet. ilginç bir başlıkla tekrar edeyim. Hı. Mutluluğu elde etme gerekçesiyle günah işlemek. Tabi bu Caiz değildir, o başlığı atmış. Bu belleri büken şeyleri bir husustur. Günümüzde insana aslında ateşin samandan yayılması gibi yayılmıştır. Bu farklı isim ve kalıplarla insanların evlilikteki güzel yolundan son derece uzak biçimde işlenir. Bunlardan biri aldatmacı ve hakikatin ters gösterici biçimde balayı diye isimlendiren şeydir. Eşler bu ayın şemsi altında birçok günah işlediler. Balay şemsiyesinin altında bir günah işliyorlarmış. Bunların en zararlısı ve tehlikesi gezmesi, seyahat etmek, gerçesiyle yurt dışına gitmektir. Bu bize yabancı bir giddattır. Bu ve bunu yapmamız, Resulallah aleyhi sallatu vesselam şu ettirmek anlamına gelir. Kesinlikle sizden öncekilerin yoluna karış karış, adım adım takip edeceksiniz. Öyle ki onlar bir katın gelip girseniz de girerdiniz. Yahud Evet. Yani, evet. Hırsiyen Yahud adeti adeti demiyor, kim olursa olsun. Evet. Yani İslam'da uymayan bir şey. Yapmak yani. hı hı. Bu yolculuk esnasında paraların boşa arzulması, günahların işlenmesi gibi Müslüman'ı utandıracak şeyler yapılır, onların mutluluğu bu kadardır, bir aydır. Ardından sürekli devam eden mutsuzluk ve bitmeyen hızdırap gelir, Müslüman için onun hayatının tüm mutluluk ve güzelliktir. Ayrıca özellikle evlilik gecesinde müsteşem filmler, izler, dergiler okur, şehveti tarih eden haram müzikler dinler veya kadının kocasını arkadaşından izlemezler, yanlarında örtüsünü açar. Yakın ve özellik vadede evlilik uğursuzluk ve belak edecek bu yöve benzeri pek çok günahlar işlenir. Başına da ne musibet gelirse ellerinizin işlediğinden dolayıdır. Allah çoğunu da affeder, şuura otur. Eşte yaptıkları bu şeyleri evlilik, mutluluğu ve saadeti binasını kurduklarını zannederler. Yaptıkları günahların uğursuzluğundan nicelerinin birliktelikleri dağılır, düzeni bozulur, nice yuvalar sarsılır, kadınlar boşanır ve çocuklar da ortada kalır. Öğreniyi neymiş? Evet. <gülüyor> ben de büyü kalan var dedim. Olur mu ya, ya kendimeli düğünden bahseden adam düğüne mı der ya? <gülüyor> büyü büyü. Acaba büyü yaparak mı? O da hara. O da haram. O, o, haram. Haram. Yani o, o da var. haram. Evet. Büyücülerin kapısında ayrılmayan kadınlar var. Ya o da haram mı? Gane şimdi. Evet. Onu yazmamış onlar tabi. Evet. Hediye. Hediye. Ha. Belki de bu kitapçının hedefine gerçekleşecek en güzel şey sonunda yazdığı ve mutluluğu, daima ve muhabbet ve ülkede geçitleşmekteki etkisine rağmen çoğu eşlerin gafil olduğu şeydir. Evet bu hediye konusudur. Kocasının karşısına, karşısının kocasına hediyesi her birinin değerinin, ailesinin özellikle ebeveynine hediyesidir. Hediye aradaki soğukluğu giderir, nefreti götürür. Hediye ne kadar az ve basit olursa olsun bunu sayılamayacak anlatılamayacak kadar psikolojik etkileri vardır. Hediyeleşin, birbirinizi sevin. Selamlaşmak ve güle yüzlü olmak da hediye konusunda eklenebilir. Siz yaptığımızda birbirinize seveceğiniz bir, bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Müslim. Hiçbiriyle küçümseme. Bu kardeşini de güle yüzlü karşılaman bile olsa siz hediyeleşmeyi, selamlaşmayı ve güzel, güzel yüzlüyü deneyin. Allah'ın izni neticesini alacaksınız. Sali Son de. kelam. Madem bu onda tarikat bu odası... odası ha Bu oda tarikat odası değilse o zaman Vahabi odasın. Yahu bir açıklayın. Kendimi güvende hissedeyim. Salih sen saatin ön şartının Vahabi bu oraya yaklaşımdan giriyorsun. Tarikat odası diye gene ön yaklaşımdan giriyorsun. Yani isim vererek sen önce şu sorunu bir doğru soraydın. Bu oradan ne odası diye olurdu. Girdin ilk sorun tarikat odası mı dedim. Bir ön şartla oradan bir cevap alamadın ve cevabı aslında verdiler sana da sen kendinle cevap alamadın. Vahabi dedin. Yani hem soru soruyorsun hem cevabı kendin veriyorsun. Senle belirli bir şartlar var buraya karşı ki Şartlar mı olarak şimdi Sana yani. şimdi biz ne yaptık da sen güvenli değilsin ya Yok nere bizden bahar olduk Çıkarmışlar neden dolayı yani Neyse son sözü okuyalım Üç, üç sayfa Ondan sonra senin sohbet ederiz İnşallah Bizim e, Kitap okuyoruz kitap Kitabı konuyu dağıtma Tamam diyorsun bir şey yok. <gülüyor> Demin de tamam. Biliyorum biliyorum. Sonsuz. Sonsuz. Salih. Ondan sonra istediğin kadar konuş. Bu anlatıklarımız sorunların ve kargaşalan karışmadı, düşmanlıklar ve çekişmelerin bağrındırmadığı, istikrarlı ve sükunetli bir hayat isteyen kimse için açıkladığımız evlilik mutluluğunun dinamiklerinin en önemlileridir. Böylesi bir mutlu evde mümin bir aile yuvası oluşur ve mümin nesiller yetişir. Böylesi bir aileden önderler ve davetçiler çıkar. İslam ümmetimiz toplumumuzda aile binasının sütunlarını yıkmak için aklı başında hiçbir kimseye gizli kalmayacak biçimde açık ve türlü türlü vesilelerle yapılan amansız savaşı karşısında durmaya ve direnmeye son derece muhtaçtır. Dinine ve inancına bağlı Kur'an ve sünneti yaşama tarz edilmiş, edilmiş bir aile hayatta kalmaya mutluluğa ve huzura layık bir ailedir. Her kim benim yoluma uyarsa sapmaz da bedahat olmaz. Taha 123 Düzgün yaşamdan sapan, doğru yoldan uzaklaşan, Doğu ve Batı'nın ahlak ve yaşantısına ödenip, Onları taklit eden, aynen onlar gibi yaşayan, Eşini ve çocuklarını bu istikamette eğiten kimse ise ancak kendisine kutsun. Her kim ki zikrimden yüz çevirirse onun içinde sıkıntılı bir yaşam vardır. Ve biz de onu kıyamet gününde kör olarak karşılarız. Taha 124. Burada Allah'ın bu dünyada mutlu olan eşleri ahirette hazırladığı mutluluğu hatırlatmadan etmiyor. Bunlar ve eşleri gölgelerden, gölgelerde tahtların üzerine kurulmuşlardır. Yasin 56. Melekler de o kimselere dua ederler. Rabbimiz, Onlara kendilerine vaat ettiğin anda adın cennetlerine koy. Babalarından, eşlerinden, evlatlarından salih olan kimseler de şüphesiz Üstün olan ve hikme sahibi olan sensin. Mü'min se seki. Eşler yüce haber verilmişi kimselerden olmaktan sakınmalarınlar. Allah meleklerinden şöyle yapmalarınlar. Toplayın o zalimler eşlerini ve Allah'tan başka taktiklerini. Onları cehennemin yoluna götürün. Saffat 23. Sözümüzü alemlerin Rabbi Allah'a hamla bitiriyoruz. Peygamberlere selam olsun. Allah. Nebimiz Muhammed'e tüm al ve asabına salat eylesi. Amin. Tezakirullah Amin. Allah razı olsun. Ne diyor şimdi bu